Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu vesselamu ala eşrafil murselin, seyyidil evvelina vel ahirin, seyyidina ve mevlana muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli kardeşlerim, sözümün başında Rabbime sonsuz hamd ve senalar ederek söze başlıyorum. Ve diyorum ki bizi yoktan var edip varlığından haberdar eden, yüce zatına kul, habibine ümmet eyleyen Rabbimize ve bu şu mütevazi sohbetlerde beraber olma şerefini bahşeden Rabbimize hesapsız, nihayetsiz hamd ve senalar olsun. Bahşettiği nimetlere, lütfettiği, ikram ettiği, ihsan ettiği nimetlere, bilhassa İslam ve iman nimetine Hesapsız şükürler olsun. Tabi boynumuzun borcudur. Her şeyimiz o bizim. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de sayısız salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, inşallah sünnetlerin fazilet ve bereketinden, aleyhissalatu vesselama bağlılıktan, onun nurundan, feyzinden, her sohbetimizde bir şeyler söylemeye çalışacağız inşallah. Zaten onu anlatmaya gayret ediyoruz. Onun yolunda olmak için, onun getirdiklerini daha güzel yaşayabilmek için sohbet ediyoruz. Rabbim dünyada onun yolundan ayırmasın, ahirette ve cennette. Önce onun hamd sancağının altında birleştirsin. Onun şefaatiyle cennete girmeyi ve cennette ona komşu olmayı cümlemize nasip eylesin rahman. Rabbim o güneşin ışığından bizleri mahrum eylemesin diye yalvarıyor ve iltica ediyoruz. Bugünkü sohbetimde değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk Hazretleri'nin bize müsaade ettiği kadarıyla bugünkü sohbetimde, daha önceleri... E, Evvelki sohbetlerimizde birkaç kelimelerle bu konuya temas etmiştik ama böyle genişçe ele almamıştık. Kaza namazları üzerine duracağım çünkü bize çok soruluyor bu konu. Yani hatta bazı kardeşlerimiz hocam ne olur bu konuyu çarşamba sohbetlerinde bir ekrana getirirseniz bilhassa genç kardeşlerimiz gerek yurt içinden gerek yurt dışından böyle talepler geliyor Fetva nöbetlerimizde bu konuda sorular soruluyor. Ben de İnşallahu bu konuda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün önce namazların kazası konusunu beraberce işleyeceğiz. Onun ondan sonra zamanımız kalırsa bir başka konuya daha temas edeceğiz. İslam adabı ile ilgili bir konuyu edeple ilgili bir konuyu ele alma çalışacağım İnşallahu bugünkü sohbetimde. Değerli kardeşlerim, namazın ehemmiyetini hemen her sohbette vurguluyoruz ve de özellikle birkaç sohbette ele aldığımızı, hatta geniş ele aldığımızı çok iyi hatırlıyorum. Ve şunu söylemiştik, söze o hadisi şerifi tekrarla başlıyorum. Namazın dindeki yeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlardı hatırlayacaksınız. Başın vücuttaki yeri gibidir. Nasıl başı olmayan vücut yaşamazsa namaz olmadan din yaşanmaz, yaşanamaz diye söylemiştik, hatırlatmıştık. Onun için bilhassa genç kardeşlerimizden ricada bulunmuştuk. Bizi dinlerler mi bilmiyorum ama eğer beni dinleme lütfunda bulunan genç kardeşlerim varsa onlardan bir daha ricada ve istirhamda bulunuyorum. Ne olur diyorum namazlarımızı kılalım. Çünkü namaz bizden Rabbimizin, Allah'ımızın isteği. O olmadan olmaz. Namaz olmadan Müslüman olunmaz. Ve de hatırlayacaksanız Mevlana'mızın bir latifesini sizlere aktarmıştım. O bizi yoktan var ettiği, varlığından haberdar ettiği, sayısız nimetlerle perverde kıldığı, lütfetti, ihsan etti. insan olma ve Müslüman olma şerefini bahşetti. Cenab-ı Hak gazetlerinin bize lütfettiği sayısız nimetlere karşı, Ya Rabbi sen bana bu kadar nimeti lütfettin, işte ben de senin huzurundayım, buradayım demektir namaz. Günde beş defa, Mevlanamız öyle söylüyorlar, öyle buyuruyorlar, günde beş defa hak kapısını çalmaktır. İmanla Allah'ın kudreti önünde ispatı vücutta bulunmaktır. Yani ya Rabbi sen beni insan olarak yarattın ve İslam şerefiyle müşerref kıldın ya işte ben de senin kulunun kapıyın rahmet dergahın bağışlama merhamet lütuf ihsan dergahın eşeğindeyim ya Rabbi diye imanımızı ispat etmektir. Cenabı Hakk'a kulluğumuzu ikrar etmektir diyor. Öyle olunca namazlarımızı kılacağız inşallah. Zaten zaten onun dışında yaptığımız akulluslu hangi ibadet var ki değerli kardeşler? İşte günde Rabbim kabul buyursun. Vesveselerden uzak kılabiliyorsak, gönlümüzü o anda Rabbimize verebiliyorsak hakikaten şöyle dünyayı bir geriye atıp tekbirde öyle söylerler değil mi büyüklerimiz? Neden yani buna buna hüsnü talil mi diyeceğiz bilemiyorum. Ee, hani böyle ellerimizi kaldırıyoruz da Allahu Ekber diye Rabbimizin huzurunda duruyoruz ya. Dünyayı arkaya atmak ve Allah'ın huzurunda el bağlamaktır namaz diyor büyüklerimiz. Bunu İmam Gazali Hazretleri gibi böyle e, hoş latifelerle meselelere açıklık getirmeye çalışan büyüklerimiz hep ifade ederler. Yani namaz Allah'ın huzurunda durmaktır. Onar dakikadan günde elli dakika Rabbimize ayırıyoruz. Bunca nimetler, sayısız devletler, Rabbimizin sonsuz, sınırsız lütufları, ondan sonra da Rabbimize ayırdığımız günde 50 dakika, namaz çok önemli, çok önemli. Ve de şunu da söylemiştik, konunun başında onu da arz edeyim, aleyhissalatü vesselam buyuruyorlardı. Kıyamet gününde kişinin ilk hesaba çekileceği şey namazdır, namazdır. Rabbimiz amel defterimizi açtığı zaman şöyle bir bakacakmış. Veya vazifeli meleklere soracakmış... Allahu Alem... Kulumun namazı nasıl? Melekler derlerse ki... Ya Rabbi biz amel defterini bu kuluyun kontrol ettik... Namazı güzel... Namazı güzel... Namazlarını eda etmiş... Ara sıra beşeriyet icabı, insanlık icabı... uyuya kalır Veya unutacak olur da... Zayi edecek, vakti geçirecek olursa... Onları da hemen kaza etmiş... Rabbimiz buyuracaklarmış ki, eh madem ki kulum namazın tamam, madem ki bu kulumun namazları tamam, diğer görülecek hesabına fazla bakmayın, amel defterini fazla tetkik etmeyin, fazla karıştırmayın o eski defteri, kulumu cennete götürün buyuracaklarmış alemlerin yüce Rabbim. Rabbimizden iltica ediyoruz ki hepimize lütfuyla, ihsanıyla ve keremiyle muamelede bulunsun. Ama diyor aleyhissalatü vesselam eğer namaz konusunda noksanlar çıkarsa, kılınmamış namazlar olursa, kaza edilmemiş namazlar huzura dökülecek olursa diğer geri kalan hesabı vermek çok zor olacaktır, çok zor olacaktır. Ve değerli kardeşlerim ben daha önceleri size aktardığımı hatırlıyorum. Hepimiz için böyle. O gün zaten biliyorsunuz dehşetli bir gün, korkunç bir gün, hesabı zor bir gün, peygamberlerin bile kendi dertlerine düştükleri bir gün. Sonra bir de böyle Cenab-ı Hak Hazretleri ciddi hesaba çekecek olursa iş yerli zor olur, sıkıntılı olur. Onun için gelin aklımızı başımızı alalım, önümüzde fırsat varken namazlarımızı kılalım. Bilhassa genç kardeşlerimden istirham ediyorum ne olur onlara rica ediyorum, yalvarıyorum onlara. Namazlarımızı vaktinde kılalım, sonra... Sonra geçirdiğimiz namazlar varsa, kaza edilmesi gereken namazlar varsa onları da kaza edelim. İnşallah bu konu üzerinde bugün durmaya çalışacağız. Ve Rabbimizin huzuruna açık alınla çıkalım inşallah. Şöyle ödevlerini yapmış, dersine çok iyi çalışmış. Hocasının sorularına, la teşbih, sorularına hazır imtihana giren talebenin haliyle mahşer yerinde Allah'ın huzuruna çıkmaya gayret edelim rahman değerli kardeşlerim. Namazın zayi edilmesine dair ayet-i kerimelerle e, meseleye ışık tutmak istiyorum. Alemlerin yüce Rabbi konu üzerinde Kur'an-ı Kerimle Kur'an-ı Kerim'de ciddiyetle duruyorlar. Meryem Suresi'nde Meryem Suresi'nde Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden gelen ve de Allah'ın kendilerine nimetler verdiği seçkin insanlardan bahsediliyor. Değerli kardeşlerim, o seçkin insanların hallerini anlatırken Cenab-ı Hak Hazretleri yukarıdaki ayeti, ayet-i kerimede onları böyle met ediyor, sena ediyor. Onlara çok merhametli olan Allah'ın ayetleri okunduğunda onlar ağlayarak da secde ederler, secdeye kapanırlar buyuruyor. Ama aşağıdaki ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor aleyhissalâdülillah. min <Sessizlik> مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَاعُوا الصَّلٰهِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّاً Onlardan sonra o güzel insanlardan sonra öyle insanlar geldi ki onlar qada usala namazlarını zahi ettiler. Namazlarını geçirdiler veya vaktinde kılmadılar. Ve tabu'u shehavat nefsin arzularına, şehvetlere uydular. Şeytanın telkinlerine kulak verdiler ve o tarafa doğru gittiler. Fesev feylqauna cehenneme baş aşağı yuvarlanacaklardır. Ve Allah'ın azabını göreceklerdir. Cehennemin gayya deresine yuvarlanacaklardır. Değişik şekillerde ifade edebiliriz. Yani cehenneme, Rabbim korusun cehenneme atılacaklardır. Cehennemde azap göreceklerdir. Tabi'in ulemasından İbnül Müseyyip namazları bu ayeti kerimede tehdit olunanlar, namazlarını külliyen geçirenler değil, Cenab-ı Hak Hazretlerinin, Cehennemin gayya deresine veya çukuruna atılacak olanlar diye bahsettiği kişiler namazları çok geciktirerek yani mesela öğlen ezanı okunmuş onu hemen ikindiye yakın kılıyor sonra ihmal ediyor namazını ikindiye akşam ezanına çok yakın kılıyor. Akşam namazı şununla bununla meşgul oluyor ki akşam namazının vakti çok dar. Bu konuya da bir temas etmek lazım. Hemen yassı ezanıyla sonra işte uzun süre gafletle dalgınlıkla meşgul oluyor. Gece yarısından sonra yassı yıkılıyor. Sabah namazını öyle ihmal ediyor. Bu kişiler içindir bu ayeti kerime diye buyuruyorlar. Öyle olunca inşallahurrahman biz tedbir alacağız ve de ve de Efendim e, namazlarımızı ilk vaktinde en güzel haliyle kılmaya çalışacağız. İnşallah rahman diyorum. Namazlarını böyle geç vakitlerde kılıp da namaza ihtimam göstermeyenler, namaza değer vermeyenler, hani şu namazı bir aradan çıkaralım diyenler için Cenab-ı Hak Hazretleri tehditte bulunuyor. Ve fesevfe yel gayya onlar cehennemde bir vadi adı olan gayyaya bir cehennem vadisine bir cehennem çukuruna atılacaklardır diye duyuruyordu. Çünkü ezan okunduğu zaman, vakit geldiği zaman müminin mutlaka ilk yapacağı iş namaz olmalı mümkün olursa eğer. Mümkün olursa eğer bunu kendimize alışkanlık haline getirmeliyiz ve de ilk vakitlerde namazı kılmaya çalışmalıyız. Aleyhissalatu vesselam efendimiz Hazretlerine yeri gelirse tekrar edeceğim bunu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerine Cenab-ı Hak hazretlerinin en çok o, sevdiği amel sorulmuş Enes İbni Malik veya Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh efendimiz hazretleri tarafından. Evet değerli kardeşlerim buyuruyorlar ki vaktinde kılınan namaz. Vaktinde kılınan namaz. Niye biz Rabbimizin en çok sevdiği kullardan ve Allah'a en sevgili amelleri işleyenlerden olmayalım? Bu konuya ihtimam gösterelim inşallah. Değerli kardeşlerim bir ayeti kelimeyi daha ama mutlaka almak istiyorum. Müddessir suresinden isterseniz tefsirlerine bakabilirsiniz. Cenab-ı Hak hazretleri ashabı yemin dediği cennetliklerin, cennete giren kişilerin, o güzel insanların cennette birbirlerine bir şöyle bir soru sorduklarını ifade buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. İllâ âsâbe'l-yemîn Fi cennetin yetesâlûn. Onlar cennette birbirlerine şöyle sorarlar. Veya yarın inşallahü rahman inanan müminler olarak biz cennete girdiğimiz zaman cehennem ehli cennettekilere erişemeyecekler. Onların hallerini göremeyecekler. Onlara soru soramayacaklar ama cennetlikler cehennemdekilere niye böyle oldu diye soracaklarmış. Fi cennatin yetesâ elûn soruyorlar. Anil mücrimîn mücrimlerin, o cehennemliklerin, o asilerin, o kötü insanların hallerinin neden öyle olduğunu birbirlerine sorarlar ve sonra cehennemdekilere diyeceklermiş ki sâd-ı billâh. Mâ selekekum sakar. Siz niye cehennemlik oldunuz? Niye cehennemin bu sakar deresine, vadisine yuvarlandınız? Niye orada azap görüyorsunuz? Değerli kardeşlerim. Cehennemliklerin sekarda ki bunlar cehennemde değişik vadilerin her birinde ayrı ayrı biraz evvel de gayya'dan bahsettik ya ayrı ayrı vadilerdir ve azapları da değişik değişiktir Rabbim cümlemizi ve bütün inanan kardeşlerimizi korusun inşallah. Siz niye oradasınız? Niye azap görüyorsunuz? Verdikleri cevap çok enteresan. İlk olarak ilk olarak söyledikleri söz, ilk olarak cevap verdikleri madde şu. قالوا لم نك diyecekler ki dünyadayken biz namaz kılmıyorduk. Rabbim korusun. Niye cehennemdesiniz? Niye yanıyorsunuz? Niye bu azap? Cennet varken niye cehennem? soruluyor ehli cennet tarafından. Diyorlar ki قالوا لم نک من biz dünyadayken namaz kılmıyorduk ve lem nekun miskin fakirlere ikramda ve itamda bulunmuyorduk bir işaret zekatımızı vermiyorduk ve kunna nahudum al laqaflete dalalete dalıp yüzenlerle birlikte dalıp yüzüyor onlarla birlikte dünyada böyle büyük bir gafletin içerisinde günlerimizi geçiriyorduk ve kunnâ kıyamet gününü de hesap gününü de inkar ediyorduk hatta eternel yakin ne zaman ki ne zaman ki bize yakin geldi kıyamet geldi ölüm geldi kabre indik gerçekleri anladık diyorlar. Değerli kardeşlerim belki farkındasınız bazı şeylerin üzerinde daha fazla durmaya çalışıyoruz. Bunların başında da inanın namaz geliyor. Ben her sohbetimde namaza vurgu yapsam, her sohbetimde namazı değerli kardeşlerime, siz kardeşlerime hatırlasam, beni izleyen kardeşlerim namaz kıldıklarını biliyorum da, kardeşlerimin namaz kıldıklarını biliyorum da, aman yalnız yavrularınız hakkında, evlatlarınız hakkında, Etrafınızdaki insanlar hakkında, çalıştırdığınız kişiler hakkında, işçileriniz hakkında, talebeleriniz hakkında sözünüzün geçebileceği ve tesir edebileceğiniz kişiler hakkında ne olur? Mümkün olsa da onlara namazı telkin etseniz, namazı hatırlarsanız diye namazın ciddiyetle, ehemmiyetle üzerinde durmaya çalışıyorum değerli kardeşlerim. Demek ki hani bir kişi rahatsız olsa mesela niye hastalandın sorsak? Kendine göre en önemli cevabı ilk olarak verir değil mi değerli kardeşlerim? İşte çok soğuk bir su içmiştim veya terli olarak soğukta kalmıştım. Misal değişik şeyler söylenilir. İnsan daima sorulan soruya ilk cevap olarak kendine göre en önemli olan cevabı verir. Niye cehennemdesiniz diye sorulduğu zaman cehennemliklerin söyledikleri ilk söz bu. Biz dünyadayken namaz kılmıyorduk. Allah aşkına diyorum anne ve babalara. Evlatlarınızın, sevdiklerinizin, yakınlarınızın, dostlarınızın yanmasına vicdanınız müsaade eder mi? Asla müsaade etmez. Öyleyse onların mutlaka namaz kılmalarını temin edelim inşallah. Biz de görev yapıp siz değerli kardeşlerimize hatırlatmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak Hazretleri cümlemizi huzurunda daim olanlardan eylesin. Ve de neslinden kıyamet sabahına kadar namaz ehli gelenlerden eylesin. Yavrularımızın içerisinde, torunlarımızın içerisinde namaz kılmayan, alnı kıbleye gelmeyen, yönü Kabe'ye dönmeyen olmasın inşallah. Rabbim bizleri ve sizleri ve bütün din kardeşlerimizi muhafaza eylesin. Evet, namaz çok önemli. Bu konuya inşallah yine zaman zaman döneceğiz. Yine yine zaman zaman hatırlatacağız. Peki bazen kardeşlerimiz soruyorlar. Hocam diyorlar bizim kazalarımız var. Bunları kaza edecek miyiz veya kaza edeceksek nasıl kılacağız? Değerli kardeşlerim önce şunu ifade edeyim. Son zamanlarda Türkiye'mizde ve alemi İslam'da da Allah-u öyle. Hani şaz mezhepler var. Geçmişten kalmış. Mutesile gibi, diğerleri gibi yani yanlış anlaşılabilir. Kaderiye, Cebriye her neyse geçmişte kalmış bazı mezhepler var. Bugün onların müntesipleri vardır da onlardan bazılarını bazı insanların yeniden canlandırmak istediklerini görüyoruz. Onların tarihin tozlu sayfalar arasında kalmış, raflarda kalmış görüşlerini yeniden ortaya çıkarıp eski kavgaları, eski efendim fikirleri eski düşünceleri ehli sünnet vel cemaat mezhebinin dışında kalan bazı düşünceleri bize yeniden hatırlattıklarını yeniden lanse ettiklerini ve bizi yeniden o tarafa doğru çekmek istediklerini görüyor insan görüyorum ve de farkındayız veya farkında değiliz insan üzülüyor tabii ben bunlardan konunun birinin üzerinde ciddiyetle durmuş siz değerli kardeşlerime faydalı olmaya çalışmıştım yani mesela hanım kardeşlerimiz adetli dönemlerinde özür diliyorum özel günlerinde namazları kılabilirler mi kılamazlar mı meselesi üzerine durmuştuk. Bu konuda cevabı vermiştik. Bu da işte o kırıntılardan biri. Son zamanlarda şöyle bir görüş yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Nedir o? Bir insan bile bile namaz geçirirse, göz göre göre namaz geçirirse onun kazası yoktur diyorlar. Bu Zahiriye mezhebinin görüşüdür. Biz Hanefi'yiz ekserimiz. Doğudan beni izleyen kardeşlerim varsa onlar Şafii Şafi mezhebinler, İmam-ı Azam e, Hazretlerine biz tabiyiz. Onlar da İmam-ı Şafii Hazretlerine tabiiler. Yani dört tane hak mezhepten bahsediyoruz. Bu dört mezhebin görüşünün dışında olan bir görüştür. Mesela ben hatırlıyorum bir zat yazıyor gazetede köşesine yazıyor. Sormuşlar kendisine. De diyor ben diyor bunu üçüncü defadır yazıyorum size diyor bile bile geçirilen namazların kazası olmaz diyor. Tabi bilmeyen kardeşlerimiz bunun tesirinde kalıyorlar ve inanıyorlar. Adam e, belirli bir sahanın profesörü tabi. Tabi ilmine haline profesörlüğüne filan. Evet kendine teslim ediyoruz. Hani derler ki biz bazıları ben onun senin bu görüşüne bu düşüncene saygı duyuyorum. Ben saygı duymuyorum. Yani bu benim tavrım. Hakkın dışında hiçbir batıla saygı duymuyorum. Doğruyu söyleyeyim. Görüş, fikir, düşünce kimden gelirse gelsin. Haktan sonrası da Rabbimizin Kur'an'da buyurduğu gibi batıl vardır. Yani hak çemberin dışına çıktığınız zaman onun dışında sağda olsun, solda olsun, yukarıda olsun, aşağıda olsun, nerede olursa olsun batıl vardır. Hangi taraftan ve nereden gelirse gelsin hakkın dışındaki, gerçeğin dışındaki şey batıldır. Biz Ehli Sünnet ve'l Cemaat mezhebi müntesipleri olarak kendi imamlarımızın görüşlerine uymak ve onların yolundan gitmek, onlara tabi olmak mecburiyetindeyiz. Bu konuda siz kardeşlerimin dikkatini çekiyorum. Evet zaman zaman biz de onlardan misaller getiriyoruz. Efendim onların görüşlerinden eğer istifade edilecek yönler varsa, bizim görüşlerimizde örtüşenleri varsa onlardan da deliller getiriyoruz. Ama dediğim gibi bu görüş Zahiriye mezhebinden İbni Hazm'ın ve ona tabi olan bazı kişilerin görüşüdür diyor kitaplarım. Başta Hanefiler olmak üzere Şafiler olmak üzere yani 4 hak mezhebe müntesip olan bütün imamlarımız çoğunlukla büyük bir kahir ekseriyetle namaz bile bile de geçirilmiş ise kaza edilecektir diyorlar. Ben bunu önce bir peşinden söylüyorum. Peki mümin bile bile kaza bırak kazaya bırakır mı namazı geçirir mi? Ha o ayrı bir konu. Namazın geçirilmesinin, göz göre göre namaz geçirilmesinin vebalini henüz bir ekrana getirmedik. Gönlüm bir istiyor. Doğruyu söyleyeyim mi değerli kardeşlerim? Ekrana biraz ağır gelir diye de korkuyorum bu konudaki meseleler. E yani hocam hakikati söylemekten çekiniyor musun? E, hakikati söylemekten çekindiğimden değil. Kimi mahfillerin hazımsızlığından korkuyorum. Açıkça ve net söyleyeyim. Ama siz kardeşlerime tavsiye ediyorum. Elimizde... Bunlardan bir tanesi veya ikisi de tercüme edildi. Dört mezhebin fıkıh kitabı olarak, İslam e, ansiklopedisi olarak veya e, efendim evet e, dört mezhebin de görüşlerini beyan eden, ifade eden kitaplar. El Fıkül İslami mesela e, Vehbe Zuhayli Üstad'ın İslam ansiklopedisi olarak tahmin ediyorum tercüme edildi. Oradan namaz geçirmenin vebalini yani dört mezhebe göre, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezheplerine göre, göz göre göre bile bile mazeretsiz namaz geçirmenin vebalinin ne olduğunu siz kardeşlerimin bir gün bir okumalarını istirham ediyorum ben. İnşallah bir gün ben de bu ekrana getirir, siz kardeşlerimle o konuyu paylaşırım. Tamam Beşinen şunu söylüyorum. Bir mümin ezan okunmuş mesela öyle ezan okunmuş. Uykuda değil. E, unutması da yok ki Resulullah istisna ediyor bu ikisini. Biraz sonra arz edeceğim hadis-i şerifi. Buhari'de ve Müslim'de gelen bir hadis-i şerif. Resulullah buyuruyorlar ki isterseniz beşinen söyleyelim. Biriniz uyuya kalır veya unutur da bir namazı vaktinde kılamazsa hatırladığı vakit uyandığı zaman veya hatırladığı zaman o, o namazını kılsın. Çünkü Cenab-ı Hak Hazretleri benim zikrim için namazı ikame et, namazı benim zikrim için kıl, benim için kıl diye buyuruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyorlar. Demek ki mümin, inanan insan namazda ya sabah namazında mesela bazen oluyor ya Allah... Hepimizi gafletten uyandırsın. Uykuya kalıyoruz veya olur ya çok ciddi bir telaş, bir sıkıntılı bir an. Efendim öyle bir zamanda unutula kalır mı? Olur. İnsanın hayatında birkaç defa böyle olabilir. Öyle bir zamanda hatırladığınız zaman veya uyandığınız zaman namazınızı kılın buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Onun dışında mümin bile bile namaz geçirirse namazını şöyle kaza eder yok değerli kardeşler. Yok. Demek ki mümin göz göre göre namaz geriye bırakamaz namazı kazaya bırakamaz namazı geçiremez yani biraz evvel arz ediyordum öğlen ezanı okunmuş hiçbir mazeret yok sular şarıl şarıl akıyor elhamdülillah arzın dünyanın her yeri bizim için mescit zaman geçiyor ikinde ezanları okunuyor akşamlar okunuyor yastılar okunuyor sabahlar geçiyor ömürler geçiyor namaz kılınmıyor bu korkunç bir tehlike bu korkunç bir tehlike değerli kardeşlerim ifade ediyorum bütün alimlerimiz, bütün hocalarımız, bütün ilmihallerimiz ama bu, bu, bu vebalden bahsediyorlar ama bir kişi geçmişte cahillik döneminde hani o delikanlılık dönemlerinde meselenin ciddiyetini kavrayamadığı dönemlerde bile bile namaz geçirmişse onlar da mutlaka namazlarını kaza edeceklerdir diyor. İbni Teymiye'nin fetvalarından almışım. Diyor ki üstat, "Vaman aleyhi faite tun veya bire bile geçirmiş olsa bile bir kişinin kaza namazı varsa onu bir an evvel kılması lazım." diyor fetvalarında. İla üstünen Koca kardeşlerim için söylüyorum bunu. Hanefi mezhebinin temel kaynaklarından bir tanesidir. Allah ortaya koyanlardan sonsuz razı olsun. 7. cilt 124. sayfada ifade ediliyormuş. Orada da deniliyor. Namazlar nasıl olursa olsun geçirilmişse kaza edilir. Siz kardeşlerime genel olarak söylüyorum. Ömer Nasuh Bilmen hocamızın Büyük İslam İlmihaline Diyanet İşleri Başkanlığımızın efendim hazırladığı İslam İlmihaline bakınız. Orada da aynı şeyleri göreceksiniz. Uyuya kalan veya unutarak geçiren onlar kaza ederler hatırladıkları veya uyandıkları zaman. Ama bile bile namazları geçirenler de akılları başlarına geldiği zaman nefsin ve şeytanın şerrinden, tesirinden kurtuldukları zaman namazlarını kaza ederler diye yazılıyor. Ben İbn Abidin'den ne yazılıyor? Onu size aktaracağım. Ondan sonra da bu konuyla ilgili bazı bilgiler size vermeye çalışacağım inşallah. Deniliyor ki İbn Abidin tercihmesinin 3. cilt 129. sayfasında. Özürsüz bir namazın vaktini geçirmek büyük günah olup kaza etmekle ortadan kalkmaz. Sadece kaza etmekle o vebal ortadan kalkmaz. Kaza ile yalnız terk etmenin günaha giderilir ve namazı kaza edince bundan dolayı azap olunmaz. Rabbimizin rahmetini umarız. Fakat tehirin, namazı bile bile geciktirmenin günahı bakidir. O ancak kazadan sonra tevbe etmekle giderilir. Yani hem bile bile namaz kılmayanlar, sonradan kaza edenler, hem namazlarını kaza edecekler, namazın yerine bir namaz koyacaklar o kılınmayan, hem de vaktinde kılamadım ya Rabbi ben bunu diye özür diliyorum senden diye tevbe edecekler. Tevbe edecekler. Neden? çünkü Allah'ın emrini vaktinde yerine getirmedi devam ediyor. Kaza etmeden tövbe de sahih değildir. Kaza etmeden tövbe de sahih değildir. Yani ben Allah'ıma çok tövbe ederim. O da beni affeder. Olmaz böyle bir şey diyor İbni Ki Hanefi e, fıkhının temel kaynaklarından biridir bu biliyorsunuz. Kaza etmeden tövbe sahih değildir. Öyleyse önce namaz kaza edilecek. Arkasından da Ya Rabbi beni affet diye tövbe edilecek. Yerine göre gözyaşlarıyla yalvarılacak. Ya Rabbi denilecek. Ağlanılacak. Çünkü tehir bakidir. Zira tövbenin şart larından biri şüphesiz ki masiyetten vazgeçmektir İbn Abidin'den. Değerli kardeşlerim, bilerek veya uyuyarak veya unutarak geçirdiğimiz namazlar var. Ben tahmin ediyorum ki uyuya kalanlar sabah namazına ona fazla geciktirmeden kaza ediyorlar veya unutanlar hemen hemen onu kaza ediyorlar ama bu bile bile geçirilmesi konusu ciddi bir rahatsızlık. Ben siz değerli kardeşlerimden tekrar tekrar rica ediyorum. Bunlar Bunlar bizim Allah'a borcumuz, mesuliyetimiz. Mutlaka, mutlaka namazlarımızı kaza etmeliyiz. Peki hocam namazları nasıl kaza edeceğiz? Bunun bize ipuçlarını ver, bunu bize bir tarif et. Bazen kardeşlerimle karşılaşıyorum ve biz bununla sık karşılaşıyoruz. Acaba geçmişteki o kılmadığımız 3 yıl, 5 yıl ne kadar olmuşsa işte onları nasıl kaza edeceğiz? Tarihini bilmiyoruz gününü bilmiyoruz eskiden takvimler bulup da günü güne yok öyle bir şey de mümkün değil öyleyse gelin beraber bu meseleyi bir anlayalım inşallahurrahman. Değerli kardeşlerim önce böyle uzun vakitler yani e, uzun süreler namaz kılmamışsak tahmini bir hesap yaparız. Benim 6 aylık 1 yıllık 3 yıllık 5 yıllık 10 yıllık olabilir olabilir biz insanız bazen şaşarız yanılırız hata ederiz mühim olan tövbe etmek ve Allah'a yönelmek. İşin sonunda işi tatlıya bağlayacağız inşallahurrahman göreceksiniz. Bir hesap yapıyoruz. İşte bir günde beş vakit namaz. Mesela bir kardeşimiz Bulu Ayer diye günden itibaren 25 yaşına kadar, 15 yaşından misal 25 yaşına kadar 10 yıl namaz kılmamış. İşte günde beş vakit namazdan onu hesap edecek. Bir, bir defter tutacağız. Allah'a karşı borcumuz. Gerekirse bu iş için özel bir defter tutacağız. Ve her kaza yaptıkça oraya bir çizgi veya bir çarpı atacağız inşallahurrahman. Eğer diyor kitaplarımız bir kişinin bu kaza işi hayatında yeni meydana geliyorsa yani aslında namazlarını kılıyor da sahibi tertip olarak daha ilk namaz kılmış namazını ilk defa geçirmiş efendim altı vakti bulmamışsa o kişi yani büluğa erdiği günden itibaren geçirdiği namazlar beş kadar olmuş, altıyı bulmamış. Böyle insanlar var mı? Çok nadir de olsa duyuyorum ben bugün dünyasında. Çok nadir ama. Ona sahibi tertip deniliyor. Öyle insanlar, o tipteki kardeşlerimiz, uyuyakalsa da, unutarak geçirse de, bile bile geçirmezler o, o, o tipte insanlar tahmin ediyorum bir vakit yeni bir vakit girdi mi önce geçirdikleri namazı kaza ederler arkasından o giren vaktin farzını kılarlar veya giren vaktin namazını kılarlar ama bu bugünün dünyasında çok zor onun için ben sizin kafanızı karıştırmamak için bu meseleyi bu durumda olanlar kitaplara müracaat etsinler sahibi tertip olan namazlarını nasıl kaza eder ona bir baksınlar diyorum sonra geliyorum gene ana, asıl konuma ana konuma bir hesap yaptık ya değerli kardeşlerim, şu kadar namazım var dedik ya, onu böyle yavaş yavaş eriteceğiz artık. Yavaş yavaş eriteceğiz. Nasıl? Kerahet vakitlerinin dışında farz namazı kıldıktan sonra, yani o anda vakti giren farzı kıldıktan sonra, kaza edeceğimiz namazların sadece farzlarını kılacağız farzlarını kılacağız. Yani vaktiyle geçirmiş olduğumuz namazlar var. Onun sünnetlerini artık kaza etmiyoruz. Sünnetleri de kaza edecek olsak imkansız hale gelebilir. Rabbimizin merhameti bu bize yine. Yani Ali salatü vesselam efendimiz hazretlerinin bize şefkati, alimlerimizin, müştehitlerimizin de bize bize merhametli davranmalarının neticesi. Sünnetleri kaza etmeyin diyorlar. Farzları kaza edin diyorlar. Biz de öyle yapacağız inşallah. Kerahet vakitlerinin dışında dedim. Yani güneşin doğduğu andan itibaren Türkiye'mizde 45 dakika geçinceye kadar. Suudi Arabistan'da veya Almanya'da Avrupa'nın değişik ülkelerine biliyorum. Beni başka ülkelerden izleyen kardeşlerim var. Oralarda durum biraz değişebilir diye tahmin ediyorum. Çünkü mesela Suudi Arabistan'da olduğumuz zaman orada 20 dakika kadar bekliyorlar. Hatta bazen 15 dakika bekleyip bayram namazında veya ışrak namazında namaz kılanlar görüyoruz. Dünyanın konumuna göre bu durum demek ki yükseliyor, değişiyor. O da şöyle, bize eskiden hocalarımız söylüyorlardı İbam Hatip talebesi iken, güneş doğduğu yerden ufukta böyle iki mızrak boyu kadar, iki mızrak boyu kadar, şöyle çenemizi göğsümüze dayadığımız zaman, güneş alnımızın, kaşımızın hizasına gelinceye kadar Güneş yerinden çıktı mı, doğduğu yerden çıktı mı artık kerahat vakti bitmiştir. Bu Konya civarında Türkiye'mizde daha doğrusu 45 dakikadır. Hani takvimlerimizde o güneşin doğduğu dakika yazıyor ya değerli kardeşlerim. O andan itibaren 45 dakika hiçbir namazı kılamayız. Kerahat vaktidir. Ondan sonra o günkü geçirmişsek eğer uyuyakalmışsak sabah namazını veya diğer kaza namazlarımızı istediğimiz kadar kılabiliriz. Ne zamana kadar? Öğlen namazına, öğlen ezanına yarım saat kalıncaya kadar. Bunun değişik hesapları var ama ben teferruata girmiyorum kafanızı karıştırmayayım diye. Öğlen ezanına yarım saat kaldı mı yeni bir kerahat vakti gelmiştir. Artık namaz kılmıyoruz. Namazı bırakıyoruz. Ne zamana kadar? Öğlen ezanı okununcaya kadar. Öğlen ezanı okundu mu önce bir öğlen namazımızı o günkü öğlen namazımızı eda ediyoruz. Arkasından ikindi ezanı okununcaya kadar istediğimiz kadar kaza kılabiliriz. Dediğim gibi sadece farzlar. Buna tekrar döneceğim inşallah. İkindi namazından sonra burası biraz önemli değerli kardeşlerim. Yani güneşin doğuşuyla başladık, günle başladık. İkindi namazından sonra bazı hadis-i şeriflerde namaz kılmayın deniliyor. Ama alimlerimiz diyorlar ki o nafileler içindir kaza kılınabilir. Ben de şöyle söylüyorum, büyüklerimden öyle duydum. Eğer ikindi namazını... Ezanın ilk vaktinde ilk okunduğu vakitte erkence vaktiyle kılmışsak hemen arkasından bir günlük mesela bir vakit kaza kılacaksak kazayı kılalım. Ama ikindi namazı biraz gecikmişse güneş batmaya doğru yaklaşmışsa o andaki kazayı akşamdan sonraya veya yasdan sonraya veya ertesi güne erteleyelim. Anlatabildiğimi umuyorum. Ama akşam namazına 45 dakika kaldı mı bir saat kaldı mı? Daha kuvvetli görüşe göre 45 dakika kaldı mı akşam ezanına? Artık ikindi namazının sünnetini de kılmıyoruz. Arkasından kaza namazı da kılmayalım. Akşam ezanı okundu mu? Akşam namazımızı eda ediyoruz. Akşamla yassı arasında akşamı kıldıktan sonra istediğimiz kadar kaza kılabiliriz. Yassı namazını kıldık mı? Yassı namazımızı eda, yassı ezanı okundu mu? Yassı namazımızı kıldık mı? Farzımızı eda ettik mi? O oruç tutmaya başladığımız vakit olan imsak vaktine kadar istediğimiz kadar kaza kılabiliyoruz. İmsak vakti oldu mu? Takvimlerimizde yazıyor ya imsak vakti, oruç tutmaya başladığımız. O andan itibaren sabah namazının vakti girmiştir artık. O andan itibaren önce sabah namazını kılıyoruz. Sabah namazının farzını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar eğer vakit varsa o arada da kaza namazı kılabiliyoruz. Şimdi nafilelerin kılınacağı zamanlar üzerine değil. Aklımızı hiç karıştırmayalım. Kazaların ne zaman kaza namazlarını kılabiliriz onların üzerinde duruyoruz. Sabah namazından bir daha başlayıp kısaca özetleyeyim. Sabah namazı vakti girdi mi? Sabah namazımızı eda ettik mi? Güneş doğuncaya kadar kaza namazı kılabiliriz. Güneşin doğduğu andan itibaren e, kerahat vakti geçinceye kadar 45 dakika Türkiye için dedim hiçbir namaz kılamayız ne kaza ne nafile ama işrak vakti ve kuşluk vakti dediğimiz öğlen ezanına yarım saat kalıncaya kadar o arada istediğimiz kadar kaza kılabiliriz. Öğle ile ikindi arasında öğle namazının farzını kıldıktan sonra istediğimiz kadar kaza kılabiliriz. İkindi namazını ilk vakitte kılmışsak hemen arkasından bir günlük veya bir vakitlik bir kaza kılabiliriz. İkindi namazını ilk vakitte kılmışsak akşamla yatsı arasında Akşamın farzını kıldıktan sonra istediğimiz kadar kaza kılabiliriz. Yatsı namazından sonrası zaten geniş bir vakittir. Hem nafileler hem de kazalar için güzel bir vakittir. Sadece farzları kaza ederiz. Bunların yanında bir de sabah namazının iki rekat farzını, öğle namazının dört rekat farzını, ikindi, ikindi namazının dört rekat farzını, akşam namazının üç rekat farzını, yatsı namazının dört rekat farzını kaza ederiz. Vacip olduğu için bizler Hanefiler olarak bir de vitir namazını da her gün için bir vitir kaza ederiz. Vitir namazı malum müstakil bir namaz. Yası namazına bağlı değil ama uygun olanı yası namazından sonra o yasının dört rekat farzı kaza edildi mi? Arkasından da bir vitrin kaza edilmesidir kılınmamışsa. Demek ki sadece... Kerahet vakitlerinin dışında, namaz kılınması doğru olmayan vakitlerin dışında olmak şartıyla sadece farzları kaza ediyoruz. Eğer bir namaz mukimken geçirilmişse, kazası da mukim halde yapılır. Bir namaz seferdeyken seferi olarak geçirilmişse, o namazın kazası da seferi olarak yapılır. Şöyle misallendirirsem daha iyi anlaşılır. Kendi memleketimizde olmuş ya namazları geçirmişiz. Uyuyakalmışız veya unutmuşuz veya işte bile bile geçirsek bile dedik. Sefere çıktık. Bir yere gittik. Orada seferiyiz. Oteldeyiz. Zamanımız müsait. Biraz kaza namazı kılayım. Ama orada seferisin. Vaktin namazını seferi kılacaksın. Kazalarını mukim olarak geçirmiştin. Mukim olarak kaza edeceksin. Veya Yolculuk esnasında otobüs durmamıştı, şöyle olmuştu, abdestimizde yoktu filan, imkan yoktu. Bu da bir ayrı konu, mühim bir konu. E, seferde namazımızı geçirdik, Rabbim vermesin. Memleketimize döndüğümüz zaman, artık ben burada mukimim, şimdi mukim olarak kaza edeyim yok. Seferi olarak geçirilen namazlar, zaten öğleninki iki, ikindininki iki, ki iki olarak kalır. Sabah ve akşam aynıdır malum. Seferi olarak geçirdiğimiz o namazları da, aynen nasıl geçirmişsek mukim olarak geçirdiğimiz namazları mukim olarak kaza edeceğiz seferi olarak geçirdiğimiz namazları da seferi olarak kaza edeceğiz kardeşlerimiz bir ara verelim demişlerdi bu saatte şunu da söyleyeyim bir ara verelim sonra devam edelim inşallah bugün sabah namazına kalkamadık Uyuyakalmışız. Saati de kurduğumuz halde olur ya insanlık hali. Bazen arkadaşlarımız kardeşlerimiz soruyorlar bunu. Sabah namazına kalkamadık. Kalktık ki güneş doğmuş. Kerahet vaktinin, kerahet vaktinin geçmesini bekliyoruz. İşimize gitmeden, işimize çıkmadan abdestimizi güzelce alıyoruz. Henüz o günkü sabah namazı olduğu için, yeni bir vakit girmediği için... Ama sabah namazının vakti de geçmiş. Sabah namazını hem sünnetiyle hem de farzıyla kaza ediyoruz. Evet güneş doğdu, vakti geçti ama yeni bir vakitte girmedi henüz. Öyle olunca Rabbimiz kabul buyurur, bereket olur inşallah diyerek hem sünneti kılıyoruz... Öyle olunca şöyle niyet etmemiz uygun olur mu bilmiyorum. Niyet ettim Allah rızası için vaktinde kılamadığım sabah namazının sünnetini kılmaya. Niyet ettim Allah rızası için vaktinde kılamadığım, bugünkü vaktinde kılamadığım sabah namazının farzını kılmaya yöneldim kıbleye. Buna benzer niyetler olabilir. Yani o günkü eğer öğlen ezanı henüz okunmamışsa, o kerahat vaktine girilmemişse, sabah namazının hem sünneti hem de farzı o vakitte, üşrak vaktinde, kuşluk vaktinde kılınabilir. Bu kaza mıdır, eda mıdır? Onun üzerine fazla durmayalım. Biz o gün eğer bugün sabah namazına kalkamamışsak, yarın için söylüyorum mesela. O gün geçirmeden vaktini sünnetiyle, farzıyla beraber kılalım. Ama ihmal eder de öğlen namazından sonraya kalacak olursa biraz evvel arz ettiğim gibi sadece farzlar kaza eder namazlarımızı geçirdiğimiz namazları kaza etmeye karar verdik bir de hesap yaptık değil mi e, tahmini olarak bu tahmini hesaba biraz ilave edelim yani mesela diyelim ki 500 vakit kaza çıkardık 510 olsun 520 olsun biraz daha fazla kılalım faydalı olur e, farzlarımız biterse Cenab-ı Hak azetler onları nafileye dönüştürür ve de lütfuyla, merhametiyle onlar asla boşa gitmez. Onun için fazla kılmakta bereket var. Nasıl yaparız değerli kardeşlerim? Şöyle yaparız. Dilersek her gün... Bir farzın arkasından bir vakit Böyle yapan kardeşlerim oluyor Hocam böyle yapıyoruz biz diyorlar Yani mesela sabah namazından sonra bir sabah namazı Öğleden sonra bir öğle ikindiden hemen sonra, ilk vakitte olduğu için İkindi'den sonra bir ikindi Akşamdan sonra bir akşam Yatsıdan sonra bir yatsı Olur mu? Olabilir böyle Veya bazıları diyorlar ki Hocam ben abdestimi taziliyorum Yatacağım zaman bir günlük bir kaza kılıyorum Yani yatmadan evvel ee, bir sabah, bir öğle, bir ikindi, bir akşam, bir yatsı ve vitride kaza ediyorum, bir günlük kaza kılıyorum. Olur mu bu? Bu da olur. Peki bu biz bu namazlarda hepsinde ayrı ayrı ezan okuyup kahmet getirecek miyiz? Değerli kardeşlerim, yani böyle her vaktin arkasından birer vakit kılanlar için ezan olmayabilir. Ezan biraz zor olabilir ama... Muhakkak kamet getirmeliyiz erkekler tabii. Her vakit için ikamet getirmeli. Kamet getirilmediği zaman namazın kazası olmaz demeyiz. Namaz makbul olur ama kamet sünneti, kamet sevabı alamamış oluruz. Onun için hani namazlarımızı geçirdiğimizden dolayı biraz da bir de tevbe edeceğiz ya. İşte sevabını artırmak için. Her farzın başında erkeklerin kamet etmeleri güzeldir. sünnet yerine getirilmiş olur. kametin sevabı alınmış olur. ama hem yasıdan sonra mesela bir günlük kaza kılacak olan kardeşlerimiz bir günlük kılacağım toplu kılacağım ben diyorlarsa eğer onlara işin başında bir defa kendi kulaklara duyacak kadar şöyle hafif bir ezan okumalarını bir defa ezan okumalarını ondan sonra da her ayrı ayrı namaz için her ayrı vakit için kâhmet getirmelerini tavsiye ediyoruz. Tamam mı değerli kardeşlerim anlatabildiğimi tahmin ediyorum. Yani ben meseleleri biraz açık ve geniş e, anlatmaya çalışıyorum. İnşallah kapalı bir taraf kalmıyordur. Kaldı ki İmam Hatip'te hocalarım e, senin okuduğu yazdığın kağıt imtihanlarda filan latife ediyorlardı bana. Yani sen okunaklı yazıyorsun filan diye hatta teşekkür eden hocalarım oluyordum. Meseleleri açık anlatmaya çalışıyorum. Buna rağmen kapalı kalıyorsa inşallahurrahman ileriki programlarımızda telafi ederiz değerli kardeşlerim. Evet ezan ve kamet konusunu da anlamış olduk peki hocam ben başladım kazalara devam ediyorum ama çok kazan var ömrüm vefa etmezse ne olacak geç uyandım sen kazaları kılmaya devam et Cenab-ı Hak Hazretleri lütfuyla ve merhametiyle muamele eder hiç fevt etmeden hiç ara vermeden kazaları kılmaya devam et en azından yarın Rabbimize şöyle söyleriz. Ya Rabbi ömür verseydin biliyorsun azimle bir başladım bir daha bırakmadım. Azimle kılıyordum. Ee, sen bana ömür verseydin ben kılacaktım Ya Rabbi diyebilelim. Biz devam edelim. Hiç ara vermeden bırakmadan kazalara devam edelim. Ya fazla kılarsa dediğim gibi nafilelere geçmiş olur. Cemaatle kaza namazı kılınır mı? Cemaatle kaza namazı ayrı ayrı geçirilen namazlar... Cemaatle kılınmaz. Ama mesela grup halinde yolculuk yapıyordunuz. Uzun bir yolculuk. Bir minibüste diyelim ki 8-10 kişi varsınız. Aynı anda bir defa bir defa asrı saadette de olmuştu böyle bir hatıra, böyle bir latife. Ki Cenab-ı Hak bize sanki umur öğretiyor. Nasıl yapmamız gerektiğini gösteriyordu. Eğer aynı kişiler aynı mesela sabahleyin biraz arabayı çekmişler, mola vermişler. Ama sabah namazına kalkmaktan hepsi kalmışlar Hep beraber aynı namazı geçirdikleri için o sabah namazını beraberce kaza edebilirler. Onun dışında aynı namazları geçirmeyenler cemaatle kaza kılamazlar. Çok mühim bir konu. Bazı kardeşlerimiz camide kaza kılıyorlar. Diyor ki alimlerimiz, büyüklerimiz namaz geçirmek bir ayıptır. Camide bunu herkesin içerisinde ilan edercesine bakın ben vaktiyle kaza namazı kazaya bırakmıştım şimdi kılıyorum dercesine cemaatin içerisinde kaza kılmak mekruhtur doğru değildir diyor büyüklerimiz Peki ne yapacağız? Kaza namazlarımızı evde kılacağız. Şimdi yalnız bana genç kardeşlerim diyorlar ki, hocam eğer biz çarşıda esnafız, ticaretle meşgulüz, vaktiyle namazlarımızı kazaya bırakmıştık. Eğer biz bu namazları her vaktin arkasından bir vakit kılmazsak kılamayacağız. Peki ne yapalım biz? Ben onlara diyorum ki, farzı kıldıktan sonra caminin mahfeline yukarıya veya bir kenara e, böyle... E, Kimsenin görmediği bir köşesine çekilerek iyice olmazsa kazamızı kılalım. Bu kerahatten, bu mekruhluktan namazımızı kurtaralım. Veya işte başka insanlar diğer namazları kılıyorlarsa onların arasına kamufle edelim. Tamam mı? Bizim kaza kıldığımızı bilmesinler. Bakınız ben kitaplarda görmedim ama şöyle bir latifeyi duymuştum. Bugünün hatırası olsun sizlere. Babamdan duymuştum. Dedi ki babam bana evladım Abdurrahman bir kişi cemaat içerisinde kaza kılması hoş değil. Babam katiyetle müsaade etmiyordu. Evde kılın diyordu. Ama ben şimdi kıyamıyorum doğrusu genç kardeşlerime. Bırakırlarsa e, hani sona kalan dona kalır. Allah korusun Anadolu tabiridir bu ya. E, namazlar zayi edilir diye korkuyorum. Onun için diyorum ki siz kılın. Kılın camide de kılın ama ne olur kimsenin görmediği yerde kılın veya kamufle edin. Yani işte artık ben ifade ettim meseleyi meramımı sizlere aktardım. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bir kardeşim ben bunları evde kılmaya devam ediyorum derse katiyen camide kılmasın. O kadar ki bir kişi diyor, babamdan böyle duymuştum, bir kişi vitir namazını camide eğer kaza ediyorsa o son üçüncü rekatta bir tekbir var ya hani aldığımız arkasından konut duasını okuduğumuz o tekbirini tehir etsin, onun yerine sehir secdesi yapsın ki insanlar onun kaza kıldığını bilmesinler. Çünkü namaz geçirmek büyük bir ayıp. Bunu herkese ilan etmek doğru değil. Öyleyse eğer evimizde kılarsak seher vaktinde kılarsak kuşluk vaktinde kılarsak yatmadan evvel kılarsak daha güzel ama ben başka zaman kılamıyorum illa camide kılacağım diyen kardeşlerime de merhametli davranmak onların kazalarının önüne geçmek istemiyorum ama onlar ne olur bir kenarda kılsınlar. Peki hemen burada şöyle bir şey söyleyeyim hocam biz sünnetlerin yerine kazaları kılsak camide olur mu? Şafii mezhebinden olan kardeşlerimiz iyi biliyorlar ki meseleyi, onlar farz borçları varken diğer nam, na, nafile namazlarla meşgul olamazlar. Onların mutlaka farz kaza etmeleri lazım ama Hanefi mezhebinde buna müsaade edilmiş. Hanefi olan kardeşlerimize diyoruz ki biz sakın ratip sünnetleri diğerlerini değil, ratip sünnetler dediğimiz yani namazların evvelinde ve sonrasında kılınan işte sabah namazının iki rekat öğlenin evvelinde kılınan sonrasında kılınan ikindiden önce akşamdan sonra yasıdan evvel ve sonra kılınan o sünnet namazları ne olur terk etmeyin onlar bize Resulullah'ın hatırasıdır Resulullah'ın şefaatine vesile olunacak namazlardır korkulur ki nefis o terk etmeye alışkanlık haline getirir ve o sünnetler sonra devamlı kılınmaz onun için Hanefi mezhebinden olan kardeşlerimiz şöyle rica ediyoruz. Farzlar Rabbimize karşı borcumuzdur. Onları mutlaka kılalım. Kazalara mutlaka devam edelim. Ama nafile namazları kılmaya da devam edelim. Peki bir de şöyle bir rahatsızlık var. Şöyle bir konu var. Hani diyorlar ki bazıları bazıları diyorlar ki bir namaza dururken iki namaza birden niyet edin. Mesela öğle namazının ilk sünnetini kılarken hem öğle namazının ilk sünnetine hem de geçirdiğiniz bir öğle namazının farzının kazasına niyet edin diyorlar. Değerli kardeşlerim, ben bu konuyu babamla da istişare ettim. Aciz kardeşiniz olarak İbn Abidin'den, ilmi Haller'den de tetkik, te tetkik ettim. Böyle bir şey olmaz diyor kitaplarımız. Bir namazda iki niyet olmaz. Sünnetini kılacaksan kıl. Her şeye rağmen ben kılmayacağım, kaza kılacağım dersen sen bilirsin. Ama ayrı ayrı kıl. Biraz evvel söylediğim gibi. Yani bir namazda iki niyet olmaz. Hem sünnete bunu falan kişiyi falan televizyon kanalında devamlı ilan ediyor. Çok zayıf bir görüşü İbn Abidin'in inşallah İbn Abidin'in ki oradan kaynak verildiği televizyonlarda şimdi değişik görüşler. Efendim gazetelerde değişik görüşler ben acizane bu konularda araştırma yapıyor hocalarımla istişare ediyor en sağlam olan görüşleri siz değerli kardeşlerime arz etmeye çalışıyorum yani bakmayın başkalarının sözüne çünkü inşallah ben bunu bir kardeşimiz bana özellikle bugün sormuş bu arada bunu da söyleyeyim diye söylüyorum yoksa kaynağı var elimde araştırmamı yaptım İbn Abid'in asla böyle bir şey olmaz böyle bir namaz kılınsa bile onun bir tanesinin yerine yani güçlü olanın yerine kazanın yerine geçer. Sünnet kılınmamış olur diyor. Bunu inşallah ben size kitaptan getireceğim ve de okuyacağım Rabbim imkan verirse. Öyleyse namazlarımızı boşa götürmeyelim. Kendimizi kandırmayalım. E hocam onlar niye söylüyorlar? Valla bilmiyorum niye söylüyorlar. Keşke söylemeseler böyle şeyleri. Yani değişik hani dedim ya sözün başında bazen insanlar şaz meseleleri bulup getiriyorlar. Bazen bugün artık men mensubu kalmamış mezheplerden bir şeyler getirmeye çalışıyorlar. Zahiriye'den efendim mutezileden şuradan buradan. Adam kalkmış bangır bangır bağırıyor. Hanım kardeşlerimiz adetli günler namaz kılabilirler. yahu Hazreti Ayşe annemiz ben bunu açıkça size ifade ettim, arz ettim. Hazreti Ayşe annemiz biz adet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta olduğu dönemde kendimize ait o özel günlerde namazı da orucu da terk ederdik. Orucu sonradan tutardık. Namazları kaza etmezdik diyorlar. Görüş bu. Fıkıh kitaplarımızda bu. İlmi hallerimiz var. Ben siz değerli kardeşlerimden istirham ediyorum. Evimizde bir ilmi halimiz olsun ama güvenilen bir ilmi hal Ömer Asuhi Bilmen hocamızın ilmihali, diğer hocalarımızın veya Diyanet İşleri Başkanlığımızın o iki cilt bir ilmihali var. Çok güzel hazırlanmış. Tavsiye ediyorum evinizde bulunsun. Zaman zaman alın ve okuyun. Efendim, e, demek ki camide de kaza namazlarını kılmıyoruz. Nafileler, nafilelere e, devam ediyoruz bir yandan Hanefiler olarak. Diğer yandan kazalı namazlarımızı asla ihmal etmiyoruz. Kazalar da Rabbimize karşı borcumuz ama o ratip, revatip sünnetler dediğimiz o sünnetler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize hatıralarıdır. Tamam efendim ezan ve ikamet meselesini de söyledik. Bir de bu kazalar konusunda bunlara ilave olarak bazı sorular soruluyor bize. Sabah namazından başlayarak ben bunu siz değerli kardeşlerime izah edeyim. Cemaate devam eden kardeşlerimiz diyorlar ki hocam bazen cemaate geç kalıyoruz. Geliyoruz mesela kâhmet edilmeye başlanmış. Bu durumda sünnetleri ne yapalım? İsterseniz sabah namazından başlayayım. Zamanım biraz var, bir on dakikam var. Şöyle süratli olarak özetlemeye çalışayım inşallahurrahman değerli kardeşlerim. Sabah namazında camiye gelmiş bir kardeşimiz Kamet ediliyor. Hemen bir kenarda, evinde sünneti kılmamışsa, hemen bir kenarda çabucak sünnetini kısa surelerle, Fatiha, mesela قُلْ يَا اِيُوَ Kafir'un bile olsa okunur, <gülüyor> Resulullah'ın adetiydi. Ama inna اَعْتَيْنَا daha darsa mesela, çünkü imamlarımız sabah namazına birinci rekatta uzun okurlar malum. Efendim, sabah namazımızın sünnetini kılıyoruz, birinci rekatı kaçırsak bile sünneti kılıyor, imama uyuyoruz. Geldik, baktık, imam durmuş. Namazı kılıyor ee, tahmin ederiz şöyle bir bakarız eğer sünneti yetiştirebileceksek hemen bir kenarda sünneti kılar imama ondan sonra uyarız ama geldik ki imam tahiyyata oturmuş mesela. Birazcık sonra selam biz sünnetle meşgul olsak sünneti kılsak efendim farzı cemaati kaçıracağız. Böyle bir durumda bir kardeşimiz hemen imama uyar sabah namazının o ilk sünnetini artık güneş doğuncaya kadar farzından sonra kılmaz. Bakın bir daha söylüyorum sabah namazının sünnetini farzdan evvel kılamamışsa Imama uyduğu için zaman dar olduğu için imama uymuş da sünnetini kılamamışsa Güneş doğuncaya kadar artık o sünneti yani vakit var sünneti önce kılamamıştım Sabah namazının sünneti de çok güçlü bir sünnet onun için kılayım yok böyle bir şey Sabah namazının farzından sonra kaza kılınabilir ama hiçbir nafile namaz kılınmaz Güneş doğduktan sonra isteyen kardeşimiz bakın isteyen diye tekrar söylüyorum Güneş doğduktan ve o kerahat vakti geçtikten sonra Sonra o sabah namazının, imamlarımızdan birinin görüşüdür bu, sünnetini arzu ederse kılar, arzu ederse kalmıştır artık sünnetler kaza edilmez. O gün kuşluk vaktinde isterse kılabilir. Açık anlattığımı zannediyorum. Öğle namazının sünnetinde ne yaparız hocam? Öğle namazının efendim, camiye geldik, baktık ki kamet ediliyor. Biz biraz gecikmişiz. Hemen sünnetle meşgul olmadan imama uyarız. Farzımızı kılarız farzdan sonra o kılamadığımız öğle namazının ilk sünnetini kılarız dört rekat olarak sonra son sünneti kılarız önce son sünnet mi kılalım ilk sünneti mi kılalım farzdan sonra ilk sünneti kılmak daha güzeldir ama öbür türlü de olabilir diyor hocalarımız. Yani farzı kıldıktan sonra son sünneti kılar son sünnetten sonra isterse ilk sünneti de kılabilir bir kişi ama öbürü daha güzeldir yani artık ilk sünnetin yeri bir değişmiş bir daha değişmesin demek ki camiye geldi kâmet ediliyor öğlen namazında. Sünnetle meşgul olmuyoruz. Hemen imama uyuyoruz. İftitah tekbirini onunla beraber alıyoruz. Efendim öğle namazının farzı bittikten sonra bir kenara çekiliyoruz. İlk sünnetimizi dört rekat olarak kılıyoruz. Son, sonra son sünnetimizi kılıyor. Öğle namazını bitiriyoruz. Ama hocam ben öğle namazının ilk sünnetine başlamıştım. Birinci veya ikinci rekattayken kahmet edilmeye başlandı. Ne yapayım? Dörde tamamlayayım mı? Hayır dörde tamamlama. İkinci rekatta otur, ettehiyyatü oku, Allahümme salli, Allahümme bayrik, Rabbena atinayı oku. İkinci rekatta selam ver, hemen imama yetiş. İmama yetiş. İmamla beraber kılabildiğin kadarını kıl, kaçırdığın varsa arkadan onu tamamla. Umarım ki birinci rekatta yetişirsin. Efendim ama farzından sonra o sünneti kılarken yeni baştan dört olarak kıl. Çünkü o namaz dört rekattık blok bir namaz. Sonra da son sünneti kıl. Peki hocam üçüncü veya dördüncü rekata gelmiştim. İlk sünneti kılarken kamet edilmeye başlandı. E, üçüncü, dördüncü rekata gelmişsen çabukça sünneti bitir ve imama hemen yetiş. Orada Üçüncü rekatta Hanefi mezhebinde üç rekatlık nafile yok. Üçüncü rekatta selam verilmez. Dördüncüye tamamlıyoruz. Ama bu arada eğer farzdan bir veya iki rekat kaçırmışsak onu imam selam verdikten sonra tamamlıyoruz. Müdrik ve lahık meselelerine henüz girmedik. Onlara bir sonra gireriz inşallah. Öğle namazının ilk sünnetindeki tavrımız da bu olacak. İkindi namazının ilk sünneti. Öyleyi isterseniz bir daha tekrar edelim ama sonuna bırakalım. Diğerlerini de bir efendim ele alalım. İkindi namazına geldik. Kamet ediliyor. Farza dururuz. Arkasından sünneti kılmamıza gerek yok. Çünkü o gayri müekket bir sünnet. İkinci namazının sünnetine durmuştuk, biz ikinci rekattayken kâmet edilmeye başladı. Oturduğun yerde zaten salli bari okuyacaksın öden sonra. Rabbena atinayı da oku selam ver, sünneti iki rekat kılmış olarak imama uy, farzını da tamamla. Sonradan iki rekat daha kılmana gerek yok. Veya üçüncü veya dördüncü rekata gelmiştin, çabukça sünnetini tamamla imama uy, böylece namazını tamamlamış ol. Akşam namazının sünneti zaten kendisinden sonra orada problem yok. Yası namazının ilk sünneti de, yası namazının ilk sünneti de ikindinin ilk sünneti gibi. Girmişiz, kamet ediliyor. Yok. O imamın ilk aldığı tek bire uymak çok kıymetlidir. İftidah tekbirinin sevabı çok önemlidir. Hazreti Ömer radiyallahu anh Hazretleri bir gün Resulullah'ın arkasında bahçede meşgulmüş. İftidah tekbirine yetişememiş. Yani gelmiş ki Resulullah Fatiha'yı bitirmiş. O iftidah tekbirinin sevabı bazı kitaplarımızda Fatiha suresi okununcaya kadar devam eder. İmam Fatiha'yı bitirdi mi iftidah tekbirinin sevabı biter. Cemaat sevabı olur. Birinci rekat sevabı olur. Ama iftidah tekbirine, başlangıç tekbirine uyma. Ona aynı anda isabet etme sevabı alınamaz. Hazreti Ömer Hazretleri mescidden çıkıyor benim bahçe satlık diyor. Diyorlar ki ya Ömer mescidin hemen yakında Resulullah'ın mescidinin yakınında hemen bu kadar kıymetli bir hurma bahçesi bir bahçe satılır mı? Hayır. Ben diyor o bahçede meşgul olduğum için Resulullah'ın arkasında iftidah tekbirine yetişemedim. Onun için bu bahçeyi satıyorum diyor ve satıyor. İftidah tekbiri bu kadar önemli. Yası namazında içeriye girmişiz Gayrimüvekket ilk sünneti biliyorsunuz yası namazının. İmam e, namaza duracak, kamet ediliyor. Sünneti terk ederiz, sünneti kılmayız. Biz başlamışız, ikinci rekatta selam veririz, imama uyarız. Üçüncü, dördüncü rekata gelmişiz sünnette, hemen namazımızı çabukça bitirir, yine imama uyar, cemaat sevabını alırız. Yası namazının ilk sünneti gayrimüvekket sünnet olmakla birlikte, İkindi namazının ilk sünnetinden şöyle bir farkı var. İkindi namazının sünnetini kılamamışsak, yarıda bırakmışsak ikindiden sonra kılamıyoruz ama yası namazının ilk sünnetini eğer yarıda bırakmışsak veya kılamamışsak farzından sonra istersek kılabiliriz. Çünkü yasıdan sonrası nafileler için geniş bir vakittir geniş bir vakittir. Değerli kardeşlerim, namazların farzlarına yetişme konusunda da bunlar hatırınızda kalsın. Umuyorum ki yeri geldiği zaman bana dua edersiniz. Efendim, e, namaz çok önemli. Çok önemli. Bilhassa öyle namazının ilk sünneti İkinci rekatta selam verilmiş iki rekat olarak kılınmışsa bile farzdan sonra kılınırken yeniden dört rekat olarak kılınır. Orası önemli bir. Bir de sabah namazının ilk sünneti farzdan evvel kılınmamışsa farz kılındıktan sonra güneş doğuncaya kadar ki zamanda kılınamaz. İstenilirse kuşluk vaktinde kılınabilir. Onu tekrar ifade etmiş oluyorum. Değerli kardeşlerim namaz çok önemli bir ibadet. Namaza değer vermek lazım, namazı ciddiye almak lazım ve de namaza güzel hazırlanmak lazım. Bu konuları inşallah ilerideki sohbetlerimizde ele almaya çalışalım. Bugünden şunu söyleyeyim, namazın abdestine dikkat etmek lazım. Özür diliyorum, abdestten evvelki taharete ve temizliğe dikkat etmek lazım. Ki namazdaki huzurun ana kaynağıdır bunlar. Yani ee, taharete dikkat edilmiş, Abdest de güzel alınmışsa namaza birazcık önce gelin. Mesela cemaate geliyorsunuz veya evde kılıyorsunuz. Namazdan evvel bir seccadenin üzerine oturun. Yeni tabirle bir iki dakika bir konsantre olun. Bakın daha güzel namaz kılacaksınız. Bir de namaza değer verelim inşallah. Yani mesela evimizde sabah namazı kılıyoruz. Pijamayla bazı kardeşlerimiz namaz kılıyorlar. Doğrusu gönül razı olmuyor. Ne olur pijama ile namaz kılmayın. Hem pijamanın kirli olma ihtimali vardır hem de başka insanların bile huzuruna çıkamıyoruz. Rabbimizin huzuruna nasıl çıkarız ona o elbiseyle, o kıyafetle? Ne olacak? Birkaç dakikamızı alır, değişelim elbisemizi, güzelce mis gibi elbisemizle kılalım. Evet namaz için özel bir elbise doğru değil. Yani e, her işi bırakıp da ama cemaile de doğru değil derim gönül razı olmaz başkalarının huzuruna misafirin huzuruna çıkamadığımız bir elbiseyle yani mesela bir protokole katılmayı asla düşünür müsünüz mümkün değil böyle bir şey hem örfümüze aykırı hem de akla ve mantığa ters öyleyse Rabbimizin huzuruna dururken de tertemiz pırıl pırıl dediğim gibi özel bir elbiseye gerek yok yani işte bazı insanlar çok titizlik yaparlar namaz için özel elbise öyle bir şey de meşru değil günlük normal elbiselerimizle, temiz elbiselerimizle pırıl pırıl Rabbimizin huzuruna durur ve mümkün olduğu kadar ilk vakitte namazımızı eda edersek umuyorum ki Cenab-ı Hak Hazretleri ahseni kabul ile makbul buyurur. Biz de borcumuzu eda etmiş oluruz. Yarın mahşer gününde hesabımız kolay olur ve o cennetler cenne, o o namazlar cennete girmemize ve cemal görmemize vasıta ve vesile olur inşallah diyorum. Sözü uzattım galiba ben. Bugün Thank <laughs> you izin konusunu, istizan konusunu efendim işleyecektim ama hiç vaktimiz kalmadı. Bir dahaki haftalarda Rabbim nasip ederse yine beraber olur. Yine değişik konularda beraberce sohbet ederiz. İki konuyu daha vurguladım. Ee, onları bir daha vurgulamak istiyorum. Bir namazda iki niyet asla olmaz, doğru değildir. Her namaz ayrı ayrı kılınmalıdır. Efendim Bir başkası farz borçları olanlar Hanefi mezhebine göre farz borçlarını da e, kaza etmeliler. Nafilelere de yani namazların revatip sünnetlerine devam etmeliler Bir konuyu şimdi hatırlattı Rabbim onu da aktarayım sonra söz vereyim ee, Sözüme son vereyim Mesela bazı kardeşlerimiz Kabe-i Muazzama'nın karşısında namaz kılıyorlar Kaza kılıyorlar e Bize diyorlar ki hocam diyorlar burada kılınan namazlar yüz bin katlanılırmış Bir defa kıl e ondan sonra yat öyleyse Olur mu böyle bir şey? Bir defa toplumun içerisinde kaza kılınmaz dedik. Harem-i şerif içinde aynı şeyler geçerli. Orada da böyle gözden uzak yerlerde kılmaya çalışalım. Ama o namazların her biri ayrı ayrı borçtur. Evet Kabe'nin karşısında yüz bin katlanır. Resulullah'ın huzuruna bin katlanır ama onlar bin tane namazın yerine geçmez. Onun sevabı ve bereketi kendi içerisinde öyle yüz bin olur, kendi içerisinde bin olur. Bazen böyle bize soruyorlar hocam diyorlar biz burada bir gün kıllık bir günlük bir kıldık bir sabah bir öğle bir, bir ikindi bir akşam bir yansı ondan sonra bütün kazaları temizledi mi bu olmaz öyle şey öyle şey asla olmaz onların hepsi ayrı ayrı üzerimize zimmettir ayrı ayrı borçtur. Onların hepsini ayrı ayrı eda edeceğiz. Ve arkasından da yerine göre gözyaşlarıyla Ya Rabbi bizi affet diye dua edeceğiz. Ve artık ömrümüzün sonuna kadar bir daha bile bile göz göre göre namaz geçirmeyeceğiz rahman. Rabbim hepimizi huzurunda daim eylesin. Bizlerden razı olsun. Amellerimizi ahseni kabul ile makbul buyursun. Kıyamet sabahına kadar neslimizden hep Namaz kılanlar getirsin inşallah. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı geceler diliyorum efendim. Duadan unutmayınız.